Allah'üllallah. Elhamdülillah. <Sessizlik> Nhamduhu ve nesteaynu <Sessizlik> ve nestaufuru ve nautu billahi min şurur anfusina ve min syyat amalina. Men yehdihi Allah, falamuzillah ve men yutil felahdiyel. Ve neshadu alla ilahe illallah wahdahu la sharike lah. Ve neshadu anna muhammedan abduhu ve rasule. Ama bıktı. Fiyâ ibadat Allah, ittakulah ve atiuh. İnnâ Allah mawlâtin ittak ve lâtinahum husnun. Sadek Allah Azze ve Caaled. İstawiz Allah bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ve kül alhamdulillahi lâ zilam yetkiz velâ velam yekullahu şerik. Fil mülke velam yekullahu veliym min Allah ekbir ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber lillahi <gülüyor> elhamd Muhterem Müminler Rabbimiz bir bayrama daha bizi ulaştırdı. İnşallah gerçekten hakiki bayramlara İslam'ın hakim olduğu, yeryüzünden fitnenin, zulmün kaldırılmaya gayret edildiği, Müslümanca yaşadığımız ve Allah'ın e, bizi yeryüzünde halife olarak e, kıldığı esaslar üzerinde görevlerimizi yerine getirdiğimiz bayramlara ulaşırız. Kurban, İslam'ın şiarlarından birisi. Anlamı insanı Allah'a yaklaştıran şey demek. Allah'ın rızasına, O'nun sevgisine, e, takva dediğimiz bir vasıta ile bizi yükselten, gönlü Allah'a bağlayan fedakarlığın bir simgesi kurban. Yani Allah için vazgeçemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığının bir göstergesi, kendimiz dahil, en sevdiğimiz evladımız dahil, her şeyimizi Allah yoluna feda edebileceğimizin bir simgesi. Evet, kendi hevasına, eşyaya, ideolojilere, tağutlara kurban edilen insanın ve insanlığın yeniden izzete kavuşması için kurban bilincine yükselmesi, Allah'tan başkasına kul olmaması, her ibadetinin yalnızca, sadece Allah için yapılması e, yolu gösteriliyor kurban anlayışıyla. E, Kur'an bunu değişik şekillerde belirtir. Mesela Kul, inna salati ve nusuki ve mahiyaye ve mamati, Rabbi'l Alemin, la şerikele. De ki benim namazım ibadetlerim hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan ve ortağı bulunmayan Allah içindir. Ben bununla emrolundum. Böyle inanarak Müslümanların ilki benim. Dilmemiz istenir. Enam suresi. 162 ve 163. ayetler. Bu ayetteki ifadeyle kendimizi Allah'a adayarak bir nevi armağan ederiz ona ve bir nevi söz veririz, yemin ederiz. Benim tüm istek ve arzum, kurbanım ve bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ona armağan olsun. Üluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım diye Allah'a ve kendisine söz vermektir. Evet, insanların sahte tanrılara böylesine dünya çapında kurban edildiği, İslam düşmanı zalim işgalcilerin kurban yerine Müslümanları kesip onların kanını sel gibi akıttıkları zamanları bayram sevincinden ziyade ümmetin muhasebesini yaparak kurtuluş planları hazırlayacağımız günler haline dönüştürmeliyiz. Bir taraftan bayram yapmamız, bir taraftan da bu muhasebeyi ve planlamayı yaparak e, eğlence günleri olmaktan öte kurbanın bir diriliş günleri, bir Allah'a yaklaşma yönüyle kendimizi gözden geçirme zaman dilimleri olduğunu e, unutmamalıyız. Fesadın ve şirkin egemen olduğu böyle bir dünyada İslam'ın getirdiği kurban ibadeti bu çarpık zihniyete bir tavır alıştır, bir meydan okumadır. Evet, bir yanıyla tam bir teslimiyet olan kurban bilinci, diğer yanıyla isyan ateşini yakmak, Allah'a isyan edenlere isyan bayrağını çekmektir. Lâsı olmayan tahrif edilip yumuşatılmış, ısıtılıp ılımanlaştırılmış din anlayışından, hayatın merkezine başka şeylerin konulduğu şirk anlayışından kurtulmak için onun yoluna her şeyimizi kurban edebilmeye Hazır olmamız kendimiz, kendimiz de kurban olabilecek şekilde Allah'a kendimizi feda edebilecek tarzda bu yolu aramamız gerekir. Ancak bu bilinç bizi dünyada izzete, ahirette cennete kavuşturur. Bu anlamda kurban varlığın esas sahibine iade edilişini, emanet şuurunu sembolize eder. İnsanın hizmetine sunulan maddenin esaretinden kurtulmak, Allah dışında hiçbir şeyin, hiçbir kimsenin önünde belimizi bükmemek, hayvan sürüsü gibi güdülmemek, parlak kurbanlık bıçaklarına boyun uzatmamak bilincidir bu. Kurban, malın da canın da gerçek sahibini tanıyıp, mülkün sahibinin istediğini istediği gibi yerine getirmektir. Kurban, Allah'a, kurban ettiği hayvan için o benim kurbanımdı, Bense senin kurbanım diyebilmektir. Sadece dille değil bütün organlarla diyebilmek ve gerektiğinde uygulayabilmektir. Et değil, kan değil Allah'a takvamız ulaşır. Haç suresi 37. Kurban bizim takvamızı içerdiği oranda makbul olan bir ibadet. Füzeden çok daha hızlı yücelere yol alacak şekilde ilahi rızaya ihlasımız ölçüsünde bizi ulaştıracak, bineğimizdir kurbanımız. Allah'ı sevmek yani muhabbetullah her müminin elde etmek için ardından koştuğu mertebelerin en yücesi. Allah sevgisi kalplerin azığı, ruhların gıdası, gözlerin bebeği. Allah sevgisi bir hayattır. Onsuz insan ölülerden farksızdır. Bir nurdur Allah sevgisi. Onu kaybeden karanlıklarda kalır. İnsan için en büyük mutluluk Allah sevgisine ulaşmaktır. Bu sevgiye ulaşmanın yolunu ve sevginin ispatını yüce Allah şöyle bildirir. De ki: Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'unu yahbibkumullah ve yaghfir lekum zunubakum. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ali İmran 31. Allah'ı seven onun Resulüne tabi olur, ona uyar. Kurban, Resulün vacip hükmünde önemli sünnetlerinden biri. Paradan, maldan, candan geçme ile ortaya konan kurban, Allah sevgisinin ve Rasule tabi olmanın ispatıdır. O yüzden kurban kesmeyenler bizim musallamıza, bayram namazı kıldığımız yere gelmesinler, der peygamber. Tabi onları camiden kovmak anlamında değil, kurbana teşvik etmek e, mazeretsiz kesenlerin e, bayram namazlarının da e, yeterli bir ecre getirmeyeceğini ifade etmektir. İsyan ile sevgi bir arada bulunamaz. Allah'ı sevmek, diğer varlıkları sevmemeyi gerektirmez. Ancak yaratılanı yaratan gibi yaratanı da yaratılan gibi sevmek e, küfürdür. Yaratılanı yaratan gibi Yaratanı da yaratılan gibi sevmek küfürdür. İşte kurban, yaratanı her şeyden çok sevdiğimizi göstermek, yaratılan mallardan ve canlardan bazılarını onun uğrunda feda ederek bu sevgiyi yerli yerine koymak, sevgi sınavını kazanmaktır. Hiç kimsenin sevgisi Allah sevgisinden daha ileri olamaz. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kötü gitmesinden korktuğunuz ticaret hoşlandığınız mes meskenler köşkler size Allah'tan, Rasulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevimli geliyorsa işte o zaman Allah'tan size bir belanın gelmesini bekleyin. Allah böyle fasık bir toplumu asla doğru yola ulaştırmaz. Tevbe Suresi 24 Babamız ve oğlumuz, kardeşimiz veya eşimiz Allah'tan ve cihattan daha sevimli Olamaz da bir kurban parası mı daha sevimli olacak ve bu yanlış sevgi sahibi mi Müslümanca yaşamış olacak. Namazsız, ibadetsiz bayram olmaz. Yüce Rasul şöyle buyurmuştur. Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır. Buhari ve Müslim. Bayram, Allah'a yakınlık ve kulluk zamanıdır. Bayram namazı kılınmadan bayram başlamaz. Yine gücü yeten Müslüman, kurban kesmeden bayram yapmaz. Kurbandır bayramımız, bayramdır kurbanımız bizim. Haçta Zilhicce'nin onunda yani bugün, temettü, temettü haccı yapanlar da kurban keser. Ama bu bayram kurbanı değil, şükür kurbanıdır. Çünkü bir gün önce hacı olmuş, artık dünyada en sevdiği varlığı, oğlunu kurban eden ve kendi canını seve seve Allah'a verenin çağrısına uymuş, onların izini takip etmiş, kendisi ve en sevdiği kurban olmuş, İbrahimleşmiş, ve İsmailleşmiştir Hacı. Kurbandan sonra ilk iş olarak şeytan taşlanır, sonra bayram başlar. Şeytanı mağlub etmeden, şeytanlara taş etmeden, taş atmadan mümin bayram yapmaz. Bayramın ilanı çokça ve yüksek sesli tekbirlerle olur. Öyle mıymıntı, pasif bir şekilde bayram eda edilmez. Hatta evlere giderken biraz sesli olarak tekbir getirmek sünnettir aynen hacıların e, Mekke e, semalarını e, çınlattığı gibi lebbeik sesleriyle Allah'ın en büyük olduğu onun dışındaki şeylerin hiç de önemli olmadığı ilan edilir tekbirlerle özellikle bayramda bu bayram günleri yeme içme ve Allah için zikir günleridir buyrulur hadiste kurban ibadeti İbrahim'in ve İsmail'in şehadetini bu çağa taşımaktır bunu kimileri kurban keserek sembolik olarak yapar, kimileri de canlarını Allah yolunda vererek fiili olarak İbrahim ve İsmailleşmekten geçtiğini gerçekleştirerek gösterir. Allah için kurban kesen, Allah yolunda gerektiğinde kan akıtmaya veya kendi kanını akıtıp canını vermeye hazır bir cihat eridir. Allah emretse oğlunu ve kendini kurban edebilecek olan, muvahhid mümin gerektiğinde oğluyla karşılaştırılmayacak kadar kıymetsiz olan İslam düşmanının gerekirse kanını akıtmaya, gerektiğinde İsmail peygamberden kıymetli olmayan kendi canlını feda etmeye, Allah yolunda kıyam edip cihad etmeye can atmakta esas bayramın şehit veya gazi rütbelerinde olduğuna inanmaktadır. İslam dünyası Allah yolunda mallarını ve canlarını kurban olarak feda eden veya etmeye hazır olan çağdaş İbrahim ve İsmail'ler eliyle yücelecektir. Bayramlar sadece sevinç günü değildir. Aynı zamanda şükür, zikir ve diğer müminleri hatırlama, muhasebe ve derlenip toparlanma günleridir. Gönül arzu ederdi ki bayrama İslam aleminin gülen yüzü ile girelim, ve sevinip bayram yapmaya hak kazanalım. Bayram günlerinin sevinci, cevaplanmakta cevaplamakta zorlandığımız acı bir soruyla buruklaşıyor. Kafirlerin emrinde ve onların oyuncağı konumunda çeşitli zulümlere muhatap, vatanları işgalciler tarafından ve topraktan çok daha kıymetli zihinleri, gönülleri tağut eliyle işgale uğramış, zillet içinde yaşayan dünya coğrafyasındaki günümüz Müslümanları nasıl sevinip bayram yapacak. Kurban sofrasındaki zeytin gibi kurşunlarla kurban giden veya sırasını bekleyen kardeşleri cephede canıyla imtihan olurken yan gelip yattığı halde kendisi bayramı hak ediyor mu insanımız ve bizler? Bu sorular tabii ki bayramda kursağımıza e, düğümlenmekte ve bayram sevincini yer yer e, muhasebeye terk ettirmektedir. Esas bayram, gerçek bayram İslam'ın her şeyimize, bireysel, sosyal ve siyasal hayatımıza hakim olmasıyla, Allah'a hakkıyla kulluk sergilememizle ortaya çıkacaktır. Bayramlar, Allah'a kulluğun neticesi, Allah'a yaklaşmanın sembolleridir. Esas bayram, tağutların cehenneme çevirdiği dünyayı cennete benzettiğimiz ve cenneti hak ettiğimiz gün olacaktır. Bayram bir liyakattır. Kazançlara bayram, kayıplara matem yapılır. Kur'an'ın sosyal ve siyasal hayata yansıması gereken tüm hükümleriyle mahkum, dünyanın da zindana döndürüldüğü bir zamanda bayram yapmaya ne kadar hakkımız olduğunu düşünmeliyiz. Medine İslam Devleti kurulmazdan önce Mekke'de, Habeşistan'da yaşayan Müslümanların bayramları yoktu. Bugün küfrün egemenliği altında yaşayan, Müslümanca yaşama hakkını elde edemeyen müstazaf Müslümanların bayram yapıp sevinmeye ne kadar hakları vardır düşünmemiz icap eder. Kurban ibadetinin şuuruna varmayanların payına kurbandan belki et, İsmail gibi olanların payına da cennet düşer. Kendilerini Allah'ın yoluna kurban olarak hazırlayanların imanları tıpkı kestikleri kurban gibi kusursuz, eksiksiz yapmaları gerekir. Bedeninde noksanlık olan hayvanlardan kurban olmaz. Kurbanın sağlıklı, eksiksiz, ve hayvanlar arasından en seçilmişlerden olması tavsiye edilir. İmanı eksik, hastalıklı, felçli ve illetli olanlar kendilerini o ulvi gayeye adayamazlar. Kendilerini Allah yolunda kurban ve feda edemezler. Öyleyse haydi yeniden İslam'a, yeniden imana, yeniden sağlıklı bir fıtri özelliklerimize... Kendini Allah'a adayıp, nefsini ve sevdiklerini kurban edebilenlere Allah'ın bir lütfudur, kurban ve bayram. Bu anlayıştan uzak yaşayanlar olsa olsa et bayramı kutlarlar. Sevdiğimiz dünyevi şeyleri Allah yolunda kurban etmeden bayram yapmaya hakkımızın olmadığını unutmamalıyız. İbrahim olup İsmail'imizi, İsmail olup gerektiğinde kendi nefsimizi onun yolunda seve seve feda edebilme bilinciyle Hak edenlerin bayramı mübarek olsun. Hak etmek için hakka teslim olma duasıyla Allah yolunda kurban adayı cihat eri, canlı şehitlere selam olsun. Ela inne ahsenel kelam ve eble'an nizam kelamullahi'l-melik'il-aziz'il-allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kurya'l-kur'an fes ve o leh turhamun. ansıtı o leallekum turhamun. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. İnneti neyinde Allah'ı